Aklıma geldikçe senin gözlerin Kimse bilmez seni nasıl özledim Sanma sakın yoldan geri dönerim Söyle seni nerede bulabilirim Yola çıktım tam şu anda Geçtim ben kan kırmızı kalbinden Simsiyahım farkım yok hiç geceden Acılarım tutun beni kaldırın Aşkın gelmiş geçmişine saydırın Suçum aşksa ben cezama razıyım Simsiyahım farkım yok Geceden. Suçum aşksa ben cezama razıyım Simsiyahım farkım yok hiç geceden Bir yağmur yağsa yüzüme yüzüme Kalbim yeter daha fazla üzülme Su değse de baştan aşağıya Simsiyahım farkım yok hiç gel Acılarım tutun beni kaldırın aşkım gelmiş geçmişine saydırın suçum aşksa ben ceza marazıyım simsiyahım farkım yok hiç geceden suçum aşksa ben ceza marazıyım simsiyahım farkım yok hiç geceden şöyle biraz uzansam bir kuytuya düşman oldum sanki ben bu uykuya hiç görünmez oldum senin ırınına simsiyahım farkım yok hiç geceden yola çıktım tam şu anda. Farkım yok hiç geceden simsiyahım. Farkım yok hiç geceden.